دي ديني. لا تقوم الساعة حتى يحصل الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجوه ويريولك عيسات والسلام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 belki kurtulan kişi ben olurum, der. allah Ekber. Hadis Buhari'nin Fiten, Bâbi Huru bölümünde geçiyor. Yine aynı şekilde Fethul baride şerh edilmiş, Müslim'de El Fiten ve Eşvetus Sa'de İmam Nebebi bunu şerh etmiştir. Ebu Ubeyye radıyallahu anh nihayel el fiten vel yaptığı e, talikte olduğu gibi bu cebel min zeheb altın bir dağ ile kast edilen petrol değildir. Yani Ebu Ubeyye rahimullah bunu böyle e, yorumlamış ancak bu petrol değildir. Evet yani e, i̇bn Kesir'in en nihayesinde El-Fiten ve Melahime yaptığı talihte bunu söylemiş. Ancak burada kastedilen petrol değildir. Altının petrol olarak yorumu birçok yönden yanlıştır. Bir, hadiste açıkça cebelüm münezzeheb yani altın bir dağ olarak geçmektedir ve altın herkesin bildiği bir madendir. Petrol ise gerçek anlamda altın değildir. İki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam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 Seninle daha alakalı bir hususu haber vereyim. O da iki harre arasında bulunan, yani Medine'de bulunan bir adamın yani Ali Seyyidu geçmişte olanları ve sizden sonra olacakları haber vermesidir dedi. Çoban Yahudiydi. Resul-üesselam'e geldi ve olayı anlattı. Resul-üesselam onu tasdik etti ve şöyle dedi: إنها آمارات من آمارات بين يدي الساعة. Aissetu dedi ki muhakkak bu kıyamet öncesi alametlerden birisidir. Yani çobanın bu olayını, bu vakasını Aissetu sallam diyor ki inna amaratun min amaratin beyne yadi's bu diyor kıyamet alametlerinden bir alamettir. Kad avshakur racul an yakhruca fe hatta hatta tuhaddithuhu na'luhu ahde, ahluhu ba'de. ve devamla diyor ki aleyhissalatu vesselam kişinin evinden ayrılıp geri dönmeden ayak ve kırbacı ondan sonra ailesinin ne yaptığını ona haber vermesi yakındır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 müsnedi tahkik eden Ahmet Şakir isnadının sahih olduğunu söylemiştir. Yine Ebu Sa'id radıyallahu anh gelen e, rivayet ise şöyledir. Kıssayı anlattıktan sonra yani az önce okuduğumuz anlattığımız kıssayı anlattıktan sonra Resulullah aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Sadaqa vellezi nefsî biyedih La tequmu sa'atu hatta yukellime siba'ul ins insan ve yukellemen ragul e, adabati suti ve şirak nali ve yihberehu fe bima ahedsa ehlehu ba'de dirki nefsim elinde olan allaha yemin ederim ki bu kişi doğru söylüyor vahşi hayvanlar insanlarla konuşmadıkça kişinin kamçısının püskülü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 Ahmet, Ahmet e, Rahimullah'ın müsnedinde geçiyor. Elbani Rahimullah sahih olduğunu söylüyor. Ve yine ravilerin sika olduğunu söylüyor. Kasım dışındakiler müslimin ravileridir. Kasım da ittifakla sikadır deniliyor. Ve ahir devam ediyor. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamet alametlerini haber verirken gerçekten de bunlar olağanüstü yani alışılmadık, görülmedik hallerdir. Allah Azza Ve Celle e, bugünlerin nasıl günler olacağını gerçekten bilmemekteyiz. Ancak Aleyhisselat Vesselam bunu haber verdiyse, biz Aleyhisselat Vesselam için sadakte ya Rasulullah deriz. Aleyhisselat Vesselam, yani onu tasdik ederiz. Ve yine kıyamet alametlerinden bir diğeri. Belaların şiddetinden dolayı ölmeyi temenni etmektir. Yani ölmeyi dilemektir. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu haber veriyor. La tequmus sa'atu hatta yemurral rajulu bi kabri'l-racul feyekul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 Hadis muttfaqun aleyhdir Buhari ve Müslim'de kayıtlıdır. Yine Ebû Hüreyre radıyallahu şöyle dediğini rivayet ediyor. "Vellezî nefsi bi la tezhebu'd-dünyâ hatta yamurr er-racul 'alâ'l-kabr." Feyetemarrag, feyetemarrag 'aleyhi ve yakul, "Yâ leytenî kuntu makân sâhibi hâzâ'l-kabr."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 ee, Müslümanların mücadele ettiği diğer yerlerde ve benzeri birçok örnek var. Dolayısıyla kişiler öyle fitnelere ve fesada e, düşer olurlar ki artık ölümü temenni ederler. Hatta biliyorsunuz e, Allah Azza Ve Celle bir kutsi hadiste buyuruyor diyor ki ben mümin kulumun canını almakta tereddüt ettiğim kadar hiçbir şeyde tereddüt etme. Yani gerçekten Allah azza ve celle dilediğini yapandır. Ancak bunu söylemesi yüce Rabbimizin yani mümin kul ölümden hoşlanmıyor. Allah subhanahu wa taala o mümin kulun ölümden hoşlanmamasıyla ilgili hükmünden ötürü tereddüt edişim yani mümin kulum sırf rahatsız oluyor diye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 Artık Deccal'ın çıkmasını temenni edeceklerdir. Allahu ekber. Artık Deccal'ın çıkmasını temenni edecektir. Yani başlarına gelen sıkıntı ve fitneler o kadar şiddettir ki Deccal'ın gelmesini temenni edeceklerdir. Nitekim Huzeyfe radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurduğunu haber vermiştir. Ye'ti'ale'n nasi zamanun yetemennuna fihi deccal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 Biliyorsunuz, Aleyhisselatü Vesselam işte bir sabah e, fecir namazını kıldırdı, sonra hutbeye çıktı, ta öğlen vakti girinceye kadar, yani salat-ı zuhur girinceye kadar Aleyhisselatü Vesselam kıyamet alametlerini anlattı. Sonra Aleyhisselatü Vesselam indi, namazı kıldırdı, sonra tekrar çıktı ve salat asır asr gelinceye kadar, yani ikindi namazı, yine kıyamet alametlerini anlattı. Sonra tekrar indi, e, ikindi namazını kıldırdı, sonra çıktı, ta...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 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hüzeyfer'in haber verdiği bu hadiste diyor ki: "Yeti ale'n-nasi zamanun yetemennun fihi ed İnsanların başına Deccal'in çıkmasını dileyecekleri bir zaman gelecektir. Hüzeyfe diyor ki: Radiyallahu dedim ki: "Ya Resulullah, Aleyhissalatu vesselam. Anam babam sana feda olsun. Bu neden dolayı olur?" Şöyle buyurdu Aişe Sert ve minne <mimme> yelqauna minel ana'i vel zorluk ve sıkıntılarla karşılaşmalarından dolayı diye buyurdu. Yani Allahu ekber bu ne manaya geliyor? Bu ne manaya geliyor? Yani e, o kadar büyük bela ve sıkıntılar görecekler ki yani şu Deccal biliyorlar ki, yani Deccal çıktığında artık alametlerin büyüğü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 Buyurun. He ben e, kayıt yapıyorum. İnşallah kaydı bir e, kapatayım. Ben size he, tamam özele inşallah bakayım. Feadi Allahu alem. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa entestagfiruke vetubu ileyk.